Bizler de aynı şeyleri, aynı heyecanı, aynı hayatı bizlerle beraber yaşamış olmanızı diliyorum. Peki şöyle başlayabilir miyiz? E, Heybeli adaya geliş evet. ne şekilde başladı? Ne, nasıl karar verildi aile evet, tarafından? Evet, evet, çok eski, benim doğumdan çok daha evvel. Ee, babam 1924 yıllarında, o zaman daha kurulmuş. Babam başbakan, çok zor günler yaşıyorlar Atatürk Cumhurbaşkanı. Ve o arada babam rahatsızlanıyor. Doktorlar bir türlü babam...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 24'ten ilüne 34'e kadar burada kiracı olarak oturuyorlar. Sonra 34'te ev sahibi satmak isteyince bu evi, evi satın alıyorlar. Yani bizimuz 34'te burası satın alınıyor. Hatta öyle bir hikayesi var. Ev o zaman dayalı düşeli bir ev. Fakat ev sahibi eşyalar için de ayrı bir para istediği için babam sadece evi alıyor eşyaları almıyor. Daha sonra Atatürk o eşyaların yerine kendi ev hediyesi olarak.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 biz Heybelada'da otururduk yazları. Asıl tatilimiz bizim Heybelada'da başlardı. İşte dediğim gibi bu evde bu evde hepimiz aileci olarak toplanıp to to to to yaşıyoruz. Şimdi babam sabahleyin erkenden kalkınca hemen tıraşını olur. İlk öyle ona bültenler, haber bültenleri gelirdi. Onları okurdu. Ondan sonra tıraş olur. Yani diye bir Rum berberi vardı. Hı hı. O tıraşı olma, yani sakal tıraşını o gelirdi. Babam saçını kestirmek istediği zaman Yeni'nin kendi köydeki aşağıdaki rıhtımdaki oraya giderdi. Hatta yürüyerek gider. Çok keyifli olarak gider. Giderken herkesle konuşur sohbet eder. Orada tıraş olurdu. Ama o resimlerin hepsi duruyor. Ondan sonra gene kravatıyla takımı elbisesiyle ayakkabılarıyla annem de aynı elbise yazlık kıyafetleriyle işte babamın şeyleri hazırlanır. Havlusu hazırlanır. Mayısı hazırlanır. Ve burada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 içeriye girer, içeride oturur ayakkabılarını yani kendi çıkarır kıyafetini çıkarır annem ona yardım ederdi annem kıyafetlerini alır oraya bir yere asma çalışır babam da mayosunu bornuzu giyip oradan öyle çıkardı sanırım hiç koruması yoktu değil mi adada Vallahi, yaşarken yok yani koruma dediğiniz yoktu evet. işte bir yani şey olarak bir yardımcı olan yani babamın birisi olurdu. Ama o zaman koruma falan denmezdi ona. Babamın yani yardımcısı olarak bulunurdu. Yani etrafı rahat uyuduğu zaman falan kimse yoksa tabii etrafında. Oraya gider. işte orada denize hazırlanır. Ama o denize girerken zaten bütün oradaki gençler yani onları yol boyunca takip etmeye da Arkasından giderken yürüyerek gittiği için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 Ve yani ileri yaşlarındayken de babam çivileme atlardı. Bilirsiniz o zaman çivileme evet. atlaması gazetelerde, muhallefet gazetelerde çıkardı. Yani eskiden ka karpuz kabuğu denize düştü, deniz mevsimi geldi denirdi. O zaman da İsmet Paşa çivileme atlama başladı, deniz mevsimi başladı Açıldı. diye böyle şeyler, mühteler <gülüyor> yapılırdı. İşte babam o zaman denize atlarken, atlamadan evvel, Annemi hanımefendi saate bastardı. Babam da kolundaki saate yani dakikasıyla gösteren saate basar. Babam atlar güzel çıktığı zamanda tekrar sorardı annefendi. Hanımefendi kaç dakika saat kaç diye sorardı. Annem de saati söyleyip yani denizde ne kadar kaldığını tespit etmiş olurdu. Sonra eve geldiği zamanda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 Hep kendimize dostlarımızla, ailemizde gibi yani bize öyle bir eğitim verildi ki ama tabii eğitim daha çok görgümüz oldu. Yani biz babamla nereye gitsek her zaman kendimize, kendi muhitimizde, kendi dostlarımızla arasında hissettik. Çünkü babam kendini öyle hissettirirdi. Ve karşısındakine yani sadece gösteriş olarak değil, yani onlara, yani vatandaşları olarak yani burada balkonda, bu evin balkonunda... Akşam üzerleri oturup da annemle çay içtikleri zaman gelen herkes rahatlıkla merdivenlerden çıkar. Babam onlara hoş geldiniz der, annemin varsa kendi eliyle yaptığı kurabiyelerden ikram eder. Ve senelerce sonra hep bizi ziyaret eden gençler, çocuklar bunu hatırlayıp anlatırlardı. İşte annemizin kurabiyelerini de yedik biz diye, un kurabiyesini, küçük simitlerini yedik diye hep anlatırlar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 evlendi yani onların düğünü nişanları bu bizim yanımızdaki bir evde sevinç evinde nişanları yapıldı. Yani güzel bir şey olarak yani çok romantik olarak komşu evet. çocukları birbirlerini evet. tanıyarak birbirlerini beğenerek evlenmeye karar verdiler. Yani bir aşk evliliği olarak evet. evlenip ondan sonra da hatta o sırada bunu da ilave edeyim o sırada benim ben de daha evvel Metin Toker'le evlenmişim fakat o sırada Demokrat Parti dönemi yani daha çok değişik bir dönemde Metin e, basın suçundan dolayı hapisteydi. Onun evlenmezleri için yani evlenme tarihi olarak Metin'in hapisten çıkışının ertesi gününü karar verdiler. Metin Ankara'daki cezaevinden şeyini işte 8 ayını doldurdu, çıktı. Ertesi akşam treni bindik, buraya geldik ve Heybeliada'da. Da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 biraz daha işte vatandaş olanlar yani Ermeni, Rum komşularımız azalmış oluyor, onlar artık o kadar gelmiyor, daha bir yani biraz hava değişiyor yıllarda, demapurlar i̇şte tabi başka türlü işlemeye başlıyor, yani imkanlar o kadar o zaman artık açık sava sinemaları yok, daha bir yani daha bir o tabii halinden daha bir şey olmaya başlıyor, kalıplaşma başlıyor diyelim.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 Yani biz biz vatandaşlarımıza, vatandaşların borçluyuz, bu elimizde olanları yaşadıklarımızı paylaşmamız lazım diye 1983'te böyle bir vakıf kuruldu. Ve o vakıf kurulduğu zaman da ev olarak babamın doğduğu İzmir'deki ev, buradaki İstanbul'daki bu yazlık evi ve Ankara'da Pembe Köşke'ye bilinen ve babamın uzun seneler hayatını geçirdiği o üçü vakfa bağışladık. Ee, şimdi biz de dünya mirası adalar evet. olarak e, bu değerleri adaların UNESCO'ya girebilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Evet. Üç senedir size de bahsettiğim gibi. Evet. Ve bir ön başvuru gitti evet. bakanlığa. E, siz de e, yurt dışında da birçok yere e, gittiniz. Evet. Adaları da e, gerçi Hebeli adayı çok iyi biliyorsunuz ama büyük adayı da e, gezdiniz evet. biliyorsunuz. Genel olarak ee, ne düşünürsünüz? Bir mirastır burası diyoruz. Gelecek kuşaklara evet. e, aktarılması gerekir diyoruz. Bununla ilgili söylemek istedikleriniz var tabii, mı? Tabii tabii. Kesinlikle bunu yapmak lazım. Çünkü dünyanın her tarafında yani bizim sadece Helmeli'ye alın. Dediğiniz gibi Büyükada var, Burgaz var, Kınalı var, Sedef Adası var. Yani bunların hepsi birbirinden güzel adalar. Tabiat harikası hakikaten. Yani bunların hepsinin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 çok tehlikeli, nazik bir durum. Onun için adaları daha da korumak lazım bu bakımdan. Ama aynı zamanda değerlerin eski halinde, işte o mesela ben biraz evvel bahsediyorum eşeklerin olması çocuklar için büyük bir şenlikti. Ondan sonra faytonların olması, onlar da çok Tabii ki şimdi şeyleri var, sorunları da var onların, evet. yani onları açmak evet. belki. Lüzum yok ama hani bunları kullandığı hale getirmek hakkında hakikaten bir, bir, bir mucizevi bir şey olsa onu bulmak lazım. Evet, Çünkü onlar iyi. adamın hakikaten bir simgesiydi. Gelecek kuşaklara böyle bir müyrenci aktardığınız için çok teşekkür ediyoruz.